fakat günümüze bunlardan çok azı kalmış ve bu bostanlardan en değerlisi Beyoğlu'nun orta yerindeki Roma bostanı Roma bostanı Beyoğlu'nda permakültür ilkeleriyle üretim yapan harika bir bostan ancak sık sık ...geleceğini ve sürdürebilirliğini tehdit eden sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Biz bugün kent savunucusu ve Roma Bostanı'nın müdavimi Sevil Baştürk ile... ...Roma Bostanı'nı ve Roma Bostanı'nı tehdit eden meseleleri konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Ay ne kadar güzel bir sunuş yaptınız. Teşekkür, <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle değil mi ama? Bostanlar yavaş yavaş yok oluyorlar. İstanbul'un bostanı kalmadı. Var olan 3-4 tane bostana da sürekli saldırı oluyor. Evet maalesef. Ee, Önce bir Roma bostuğunun küçük bir hikayesini anlattınız bize. Siz hep oradasınız çünkü. Ee, yani hikayesine başlamadan önce aslında e, şeyle başlamamız lazım, Kent, kentteki hayatımızla e, yani çok e, hepimizin ortak değeri olan kamusal alanlar e, planlama süreçleriyle birer rant yaratma ve paylaşma aracına dönüştü. Özellikle kentsel dönüşüm adı altında e, büyük bir kesim baş, başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık, kültür bütün temel haklardan yoksun bırakılıyor. Ve böyle bir yıkımla e, karşı karşıyayız. Böyle bir kentleşme süreciyle karşı karşıyayız. Bu kırsalda da aynı şey geçerli ama biz şehir insanı olarak tabii bu tarafında ilgileniyoruz. E, biz şöyle 2000, e, 2015 Mayıs ayında... Parka e, gelsenize toprağa Değelim dedik evet. <gülüyor> e, Biz kimiz ki dediğimizde işte Sen ben bizim oğlan ve mahalle Sakinleri diye kendimizi <gülüyor> aç, e, çok Tanımladık güzel. E, Bahçem terasım olsaydı ne güzel olurdu Diyenler i̇şte, ya, e, Hadi gelin toprağa Değelim güle oynaya Roma parkına Sahip çıkalım çağrısı yaptık Az laf çok iş Oldu şey <gülüyor> e, Bilenler bilmeyenleri öğretecek dedik Ve böyle bir çağrıyla Başladık ee, Roma Boston'u yapmaya. Ee, yani şehir insanı olarak yani e, taşın altına elimiz koymamız, elimizin koymamız gerektiğini göstermek. Kendi gıdamıza ulaşmanın aslında kolay bir yöntemi olduğunu göstermek. Çünkü temiz ve sağlıklı gıdaya da ulaşamıyoruz. Çok sağol. Ee, bunların... Ee, ve de bir sürü insanın yani artık herkesin dayanma sınırına geldiği bir yerdeyiz şehirlerde. Herkes temiz sağlıklı gıdaya ulaşmanın peşinde çocuklarını doğal ortamda ya da işte e, yetiştirmenin peşinde çocuklar ha, a, e, havucun ağaçta yetişmediğini bilmeleri gerekiyor. Evet. Ee, çalışma ortamlarında ya da televizyon karşısında daha çok yeşil alana ihtiyaç duyuyorlar. Ve bütün bu arayışların bir özetidir aslında Roma bostan'ı Yani böyle diyebiliriz. Peki <gülüyor> Bostan'da ne gibi üretim modelleri uyguluyorsunuz ve üretilen şeyleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz şimdi oraya gelmeden şeyi de söylemek isterim. Yani şehir insanının biz hiçbir şeyi değiştiremiyorsak bile en azından kendi mahallemizin ekosistemini de değiştirebileceğimizi gösterdik Bostan'da. Bostanda. Permakültür uyguladık. İki hı, aşamalı hı. bir e, planlama yaptık. Öncelikle orası bir çöplüktü. Biz çöplükten bir bostan yarattık. O çöplüğü şöyle... Organi, e, şi, öncelikle işte e, toprağın organik e, madde zenginliğini arttırmak için... E, ...bu doğal ekosistemlerin çok katmanlı yapısını e, bir taklit ederek... Böyle e, kendine yeten bir e, sistemin ilk basamakları olan işte teraslama, hı hı. ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler, birbirlerini destekleyen bir sürü bitki diktik. Bunlar ağırlıklı olarak yenilebilir tür şeylerdi ve çok yıllık türleri seçtik. E, böylece işte dört mevsim hı hı. ürün alabileceğimiz fazla bakım istemeyen bir ekosistemin ilk adımını atmış olduk. Ee, se sebze yatakları yaptık. Doğal bir çit oluşturmak için işte e, böğürtlenle, şeyle çitler yaptık. Ee, çünkü kediler, e, köpekler bizden başka bir sürü canlının da var olduğu bir yer olduğu için e, sebze yatakları, e, su bizim en büyük problemimizdi. Biz oradaki apartmanlardan alıyoruz suyumuzu. E, dolayısıyla e, çok az su kullanmamızı gerektiren e, Viking Bed denen bir sebze yatağı e, ...planladık. Bu bütün tasarımını Aybik'e... ...zengin yaptı. Çok güzel. Ee, ve bu sebze yataklarında... ...dört mevsim ürün alıyoruz. Ama... aynı ...şöyle de sebze yataklarımız var. Daha küçük... ...bir alan şey kapattık. Ve orada da mesela... ...Münür Özkül Ortaokulu'nun çocukları gelip... ...orada kendileri, onların yatağı... ...orası. Çok güzel. Böyle... ...çalışmalarımız oldu. Peki çıkan ürünler... ...nasıl değerleniyor? Yolu Bostan'dan... ...geçen herkes, herkes bunları alabiliyor. Şahane. Ee, paylaşabiliyoruz ama... ...ilk ürünlerimizle biz... ...göçmen dayanışma mutfağında yemek yaptık... ...sokak çocuklarına yemek yaptık... Çok güzel. E, ...fakat yani ürünler şimdi... ...orada hiçbir çit ve şey önlem olmadığı için... ...herkese açık diyoruz zaten... E, ...gelip şey yapabiliyorlar... ...alabiliyorlar... ...dolayısıyla yani... ...hani ürünü alıp bir yerden bir yere götürmek... ...ya da işte hani... ...birilerine söz vermek biraz zor... Evet. E, ...çünkü bu, bugün... Var diye düşündüğünüz ürünü bostana gittiğimizde bakıyoruz yok. <gülüyor> Çok güzel. Aslında bostan olmanın ötesinde bir sosyalleşme ağı diyebilir miyiz orası yani için? Yani biz bir e, ortak alanı yani kamusal bir alanı müşterek bir alan haline getirdik. Çok yani güzel. orada duyduysanız e, işte özgürleşen seyirci gibi film gösterimleri yaptık. Hı hı. E, e, ko, yani bir de ne yapıyorsak... hani kompostmuş işte pidan dikimiymiş bunların her hepsini ...halka açık, bütün İstanbul'a açık olarak... E, ...sosyal medyadan duyurduk... ...ve insanlar gelip öğrendiler... ...yani bunların hiç na bedel, ...yani hiçbir bedel ödemeden yapılan şeylerin... Çok ...bunların iyi. hepsi... E, ...dolayısıyla... E, ...yani... E, ...herkesi öyle. bekliyorsunuz oraya... ...herkesi bekliyoruz tabii... ...peki bu kadar güzel bir e, bostanın... ...bir de sık sık karşısına çıkan... ...ve bostanın geleceğini tehdit eden... ...haller oluyor... Ee, mesela bu girişimlere maruz kaldığınız zaman bunlarla ilgili neler yapıyorsunuz yapabiliyorsunuz, ne kadarıyla mücadele ediyorsunuz ee, bu bunlarla neden karşılaşıyor Roma Bostan'ın birazcık onlardan bahsedelim bunlarla istiyelim. sadece Roma Bostan'ın değil bu bütün şehrin e, demin söylediğimiz evet. gibi bütün şehri tehdit, tehdit eden bir kent, kentsel bir yıkımın hı hı. E, şeyi şimdi burası 2009 yılında e, şey şey Ekoloji, e, arkeolojik ve jeolojik bir etüt gerektiren bir alan ve 2009 yılında arkeolojik park ilan edilmiş. Sonra 2011 yılında Beyoğlu planları kapsamında e, buraya e, sosyal tesis dört tane bina öngörülmüş. Birisi bostanın olduğu yer, birisi daha önce işte yapılan yer hı hı. ve ikisi de bu parkın içerisindeki yerler. E, bu planlar yapılırken bizim hiçbir şekilde haberimiz olmuyor. Ne zaman ki etrafımızda çitler çekiliyor, ondan sonra e, burada ne hani bizim için uygun görülen e, işte sosyal tesisi görüyoruz. Şimdi Beyoğlu gibi bir yerde bizim hani e, kaldırımlarda oturduğumuz bir Cihangir var, 350 tane kafenin olduğu bir yerde biz e, son kalan yeşil alanımızda bu sosyal tesisi istemiyoruz dedik hı hı. E, ve e, e, Hani Roma Bostanı buradan başladı. Ne istediğimizi gösterdik. Yani şehir insanı emeğine e, neler yapabilir, e, neler yapabileceğini de gösteren bir aslında ufak bir siyaset örneği oldu. Pra, hani bir, bir, pratik çok küçük bir pratik belki ama e, önemliydi. Yani istemiyoruzun dışında biz ne istediğimizi gösterdik. Yani ve de öneriler sunduk. Şimdi 2011'de bu planlar iptal ediliyor. Evet. Sonra biz semt açtığı dava sonucunda 2013'te davayı kazanıyor semt dernekleri. Fakat 2015'te Danıştay bu kararı bir bilimsel bulmadığı için ya da işte böyle gerekçelerle tekrar bilir kişi atanmak üzere e, bozdu. Hmm. Ve tekrar bilir kişi geldi. 2016 yılında e, Haziran ayındaydı sanıyorum bilir kişi geldi. Biz de oradaydık ve Bostan'da neler yapmak yaptığımızı, neler yapmak istediğimizi e, yani geleceği hayal ediyoruz ve bir gıda ormanımız olsun istiyoruz. Bunların her şey her birini ayaküstü yani o bilir kişi ve şey biraz zor bir süreç anlattık. Hakim bize bir rapor sunmamızı istedi. Biz e, hani dünyanın durumu ne, Türkiye'nin durumu ne ve biz ne yapmak istiyoruz burada yani ihtiyacımız e, sosyal tesis değil nedir? ...bugüne kadar neler yaptık... ...bunları anlattığımız bir raporu... ...mahkemeye sunduk... ...ondan sonra bu... ...mahkeme süreci devam ederken... ...otopark olarak kullanılan... ...bizim yakınımızdaki bir alanda... ...yine yani parka dahil, yarı dahil... ...bir yerde... ...ilk sosyal tesis inşaatı... ...başladı... ...ondan sonra biz bunu işte mahalleli olarak... ...durduruldu... ...arkeolojik şeyler çıktı... ...kalıntılar çıktı... Ee, yani gücümüzün yettiğince durdurduk diyeyim çünkü de ondan sonra gene bile ara izinle yani gene mahkeme süreci devam ederken bunlar bu inşaata devam ettiler. Tekrar bir mahkeme açıldı yani e, bu planlar e, işte ondan sonra kazandık. Hı hı. E, yani şeyi okuyacağım şimdi size mahkeme kararını da. Bu mahkeme kararına istinaden bir dava açıldı. Yani yürütme durdurulma kararı da çıktı bu bina için ve bu bina bu arada yapıldı. Yürütme kararı durdurulma, durdurulma kararı yapalım. çıktı. Yani Hı. normalde şu olması gerekiyor. Ee, şeyin Zabıtanın ve polisin gelip orayı durdurması gerekirken evet. Beyoğlu Belediyesi ruhsat vermiş açıldı ve bir orası sosyal tesis olarak... Hizmeti, iş, açıldı. hizmeti açıldı ama esas yapılan da e, sosyal tesisin bütün bahçesi parkın üst tarafını işgal etti. E, yürütme durdurma kararı verildikten sonra da bu inşaat devam etti. Hmm. Bostanın tam altındaki yani bütün parkın üst setini şu anda geçen gün fark ettik. E, yani çünkü sanki parkı düzenliyormuş gibi yapıyorlar ama... O, ...o tesise otopark yapıyorlar. Yani otopark olan bir yeri evet. tesis yaptılar. Şimdi o tesise otopark yapmak için parkın diğer alanını da işgal ediyorlar. Yani bu akıl alır gibi bir şey değil. Yani biz şimdi nasıl neler yapmanız gerekir dediniz ya... ...şimdi evet. hukuksal olarak bütün mücadeleyi verdik ve kazandık. Ama şu anda çok ee, resmi olmayan bir yolla yine yapmak istediklerini yapıyorlar. Yapıyorlar yani diyorum ya şimdi bir zabıta ve polisin onu durdurma... Hani burada hiçbir şeyimiz olmuyor. Hı hı. Yani bugün yarında e, Bostan'a da gelebilirler aynı şekilde. Hani biraz daha otopark ihtiyacı olabilir, şey olabilir. Ama İstanbul'un en değerli arazisi olmasının ötesinde burası e, Beyoğlu'nun son kalan yeşil alanı. Evet. Yani bir yeşil alana sosyal tesisi yapmanın ötesinde sen getirip bir otopark yapmak akıl alır gibi bir şey değil korkunç Evet ee, şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz ardından tekrar beraberiz Çıkaramıyor sol eli bir eski mendil. Uzanıyor. 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da da Ekolojik Yaşam Programı'nda bugün Roma Bostanı'nın dertlerini konuşuyoruz. Kent savunucusu Sevil Baştürk ile. Ee, Sevil Hanım bir mahkeme kararı çıktı dediniz ve bu karara uyulmadan şu anda orada istenildiği gibi davranılıyor. Hı. O mahkeme kararını bir okuyabilir misiniz bize? E, şimdi çok güzel bir... bir... Bir vurgusu var mahkeme kararının mahkeme e, şö, şöyle bir Beyoğlu gibi yoğun ve sık yapılaşmanın olduğu ve açık alan elde etmenin neredeyse imkansız olduğu koruma alanlarında mevcut yeşil alanlar içerisinde yapılması öngörülen her türlü yapılaşmanın yeşil alanın niteliğini bozacak ve yeşil alan standartlarını olumsuz etkileyecek bir işlem olacağı. Yapılaşma ile ağaçların mevcut durumunun kısmen korunabilse de betonlaşma sonucunda yeşil alan park niteliğinin orka, ortadan kalkacağı, açık yeşil alanların bir afet durumunda acil toplanma noktaları olarak işlev gördüğü e, ve bu, bu, bu nedenlerle e, mevcut yeşil alanlar üzerinde öngörülen her türlü yapılaşma kararının şehircilik ilkeleri ve kamu yararı ile örtüşmediği, ...ne karar vermiş mahkeme. Daha net. ne desin evet, mahkeme bu bunu net. diyor. Hı hı. Ama buna rağmen hala orada bazı şeyler yapılıyor. Peki bir, bunun ardına nasıl düşüyoruz? Yani biz Roma nasıl koruyoruz? Biz yaptığımız işe devam ediyoruz. Hı hı. Yani e, daha önce de bu e, sosyal tesis inşaatı başladığında da söyledik. E, yani biz ağaç dikmeye... Oradaki e, var olan yeşil alanımızı korumaya devam edeceğiz. Bunu mahkeme süreçlerini avukatlarımız takip ediyor. Yani semt dernekleri takip ediyor. Hani e, hukukun bittiği bir yerdeyiz. Burada yapılacak bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz e, en iyi bildiğimiz işi yapmaya devam etmek zorundayız. Başka yolu, yol görmüyorum. E, dolayısıyla şimdi önümüz bahar. Baharı karşılamak için işte yazlık ürünlerimizi ekeceğiz. E, yeni fidanlar dikeceğiz. Ee, ve e, bütün e, yaşam savunucularını... E, bostana sahip çıkmaya çağırmak istiyorum. Yani gelsinler ki orada kendi istedikleri etkinlikleri de yapabilirler. Yani orada daha görünür, daha yani sahiplenici. Çünkü orada bir sonuçta 24 saat nöbet tutamayız. Hı hı. Tutamıyoruz da ama yaptıklarımız, yaptığımız iş ortada. Yani hani o kadarcık bir alanda neler yapabileceğimizi herkese ispatladık ve gösterdik bu geçen süre içerisinde. Ee, dolayısıyla da e, bundan sonra yapabileceklerimizi hep birlikte konuşmaya ihtiyacımız var. Yani kimse şunu düşünmesin benim vaktim yok şey... Mesela şu anda aklıma geliyor bizim bir WordPress uzmanına da ihtiyacımız var. Hı hı. Yani bize sosyal medyadan işte internet sitemizden... ulaşabilirler ve nasıl destek olunabiliyorsa her hani herkes kendi alanında destek verebilir. Evet. Şimdi Roma Bostanı aslında sadece bir bostan olarak değerlendirilmemesi gereken bir yer. Aslında sosyal bir alan, Beyoğlu'nun yeşil almış son alanı ve bütün sivil toplum kuruluşlarının baharda oraya etkinliğe davet ediyorsunuz. Evet. Fidan dikmeye davet ediyorsunuz. Evet. Bir de Roma Bostanı'nın bir web sayfası var. romabostani.org. Orada evet. sizin bir ihtiyaç listeniz var. Evet. O ihtiyaç listesinden böyle bir, bir miktar yardıma da ihtiyacınız var. Tabii Az ki. önce bahsettiğiniz Tabii o ki. bilgisayar şeyi de ilgili. Bunlar da aslında çok ciddi Tabii destek. Ki. Ve anladığım kadarıyla Roma Bostanı ne kadar çok sahiplenilirse o kadar ayakta duracak. Evet. Yani biz burada bütün etkinliklerimizle işte geçen yıl e, yaptığımız işte özgürleşen seyirci gösterimleri hı hı. şu e, bunların hepsi. Yani bizim de gücümüz yetmiyor artık. Yani sürekli olarak yeni yeni etkinlikler bulmak değil. Hani bir başkasının mesela biz şey de yapmıştık. Tohum ve fide dağıttık insanlara. Balkon bahçeciliğini teşvik ettik. Hı hı. Yani bizim yerel yönetimlerde söz sahibi olmamız gerekiyor. Yani şu planlarda ilk başından itibaren son şehir insanının söz sahibi olmazsa bu herkesin başına gelebilecek bir şey aynı zamanda. Ama Tabii. biz kazandığımızda da söyleyebiliriz. Hani emsel olalım, ilham olalım. Bu herkes de kendi mahallesindeki yeşil alanda bizim yaptıklarımızı ko kolaylıkla yapabilirler. Ee, yeşil alanlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Yani dünya bitti. Evet dünya bitti. ama <gülüyor> Bosta'nı korumak zorundayız. Ee, Roma Bosta'nın web sayfasında yapacağınız bu etkinlikleri... Tabii duyuruyoruz. Ayrıca Facebook'ta ve e, Twitter'da da e, sosyal hesaplarımız Instagram, var. Instagram, e, Hepsi evet. var. Onları da bir söyleyebilir, söyleyebilir misiniz? Ee, yani Roma Bostani diye e, Twitter'da Facebook, Twitter, Facebook hepsinde var e, Instagram'da Aa, Gel Bostan'a gel bizim Çok güzel. sloganımızda <gülüyor> Çok güzel ee, Bir de siz e, etkinlik yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının evet. o alanı kullanabileceğini de söylüyoruz. Ortak bir tabii. alan olduğu için yani yapacakları atölyeleri orada tabii. yapabilirler Biz bir müşterek yarattık ve bu müştereğin ortak kullanılması gerekiyor Yani sürekli bizim ya etkinlik ya uçmamızı beklemesinler Hı -hı. gelsinler bize öneri getirsinler değerlendirelim birlikte yapalım yani onlar yapsınlar hı hı. hani sonuçta sebze yatakları olan bir yeşil alanı olan kompostu olan e, şehrin göbeğinde ve de çok güzel manzarası olan şehrin göbeğinde bir yerimiz var ve orada herkese ağırlayabiliriz. Evet, Sevil Hanım çok teşekkür ederim programımıza. Biz teşekkür ederiz. Için. Yani e, sizi tekrar ağırlamak isterim programımda ve daha güzel şeyler. Evet, Roma, yani evet, e, tohumdan tak, e, fideye e, neler konuşmamız gerekirken neleri anlatıyoruz? Evet. Yani biz bir esas olarak gıda ormanı yapıyoruz, hı hı. geleceği hayal ediyoruz. Beş yıl içerisinde kendine yeten bir Ormanımız olsun istiyoruz ama Aha. nelerle uğraşıyoruz? Yani bunları aşacağımıza inanıyoruz. Evet, sevgili, kaybetmiyoruz. Kesinlikle kaybetmiyoruz. Ee, sevgili dinleyiciler, Roma Bostanına sahip çıkalım. Lütfen web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edin. Ee, Tohum'da Nasada Ekolojik Yaşam programından hepinize sevgiler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam.